amri min batilan bima 'allamtana wa 'allimna bima la illa ma 'allamtana al hakim Allahumma amin. Daha önceki derslerimizde demiştik ki tekrarlayalım yeni gelenler için. iman esaslarını yani ehli sünnetin yanında özet olarak tabi geniş ve tafsiratlı olarak değil iman esaslarına değiniyorduk. İman esasları da neydi? E, Ayet-i Kerime'de işte Allah Azze ve Celle'nin saymış olduğu 6 esas hepimizin bildiği 6 esas. Ve aynı şekilde meşhur Cibril hadisinde Cibril'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bana imandan haber ver dediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saymış olduğu 6 tane esası tek tek işleyeceğiz dedik. Tevhidten bahsettik Allah'a iman dedik. Allah'a iman dedik üç kısmı ayrılır. Rububiyette Allah'a iman, uluhiyette Allah'a iman, isim ve sıfatta Allah'a iman. Bir de bu üç tevhidin birleşimi var dedik eşittir, hakimiyette Allah'a iman. Yani Allah'ın tek hüküm koyan, Allah'ın tek yöneten, tek kanun yaptığına iman etmek dedik. Bunun yanında e, meleklere imanı anlattık, e, kitaplara imanı anlattık, öyle değil mi? Bugün Rasullere iman anlatacağız inşallah. Hani Rasullere iman ne demektir? Şimdi nasıl hepsini tanımladıysak, kendine göre bir tanım yaptıysak, Rasullere iman da şudur. Kişinin Allah ve Rasulünün haber verdiği bütün Nebi veya Rasul fark etmez aynı manada kullanıyorum ben şu anda Rasul ve Nebi. Allah ve Rasulünün haber vermiş olduğu bütün Rasullere iman etmek, peygamberlere iman etmek demek budur. Yani bütün peygamberlere haber verilen peygamberlere Kur'an ve sünnette iman etmek. Kişi bunların içerisinden. Mesela adam dese ki ben e, peygamberleri kabul ediyorum hepsini de bu İdris kafama yatmalı. Yani ben bunu kabul etmiyorum dese bu adam ne olmaz? Bu adam müslüman olmaz. Niye? Sebebi nedir bunun adamın müslüman olması, olmamasının sebebi? Bu peygamberi inkar etmekten ziyade Allah Azze ve Celleyi ve Rasulünü yalanladığından dolayı bütün Peygamberleri inkar etmiş gibi olur. Yani bir adam diyelim dese ki ben İsa'yı Hazreti İsa'yı kabul etmiyorum veya İsa Aleyhisselam'ı Yusuf Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum. Kalanların hepsi benim tam onları kabul ediyorum dese bu insan ne olmaz? Bu insan İslam dairesine giremez, iman esaslarında sorun yaşar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulünün bildirdiği bir şeyi inkar etmiş olur. Aslında bu bir kaidedir. Yani bu ehli sünnetin de aynı zamanda İslam'ın genel ruhunun bir kaidesidir. Kur'an ve sünnette malum bir şekil özellikle Kur'an'da gelmişse zaten bunun inkarı bir harfini dahi İdris'in elifini kabul etmiyorum dese yine kafir olur bir insan. Yani bir harfi dahi inkar ederse icma ile kafir olur. Sünnete gelmişse bir şey mütevatir sünneti eğer mütevâtir sünnetle sabit olan ümmetin yanında ilim olarak kabul edilmiş bir şeyi inkar ederse yine bir insan e, küfre gider. Fakat diyelim işte mütevatir olmayan bazılarının olabilir, bazılarının olamaz dediği veya içerisinde tevhinin geçerli olabileceği, anlayış farklılıklarının ortaya çıkabileceği bir konuda bir insan bir noktayı inkar ederse bu insan kafir olmaz. Fakat bunun yanında özellikle Kur'an ve bahsetmiş olduğum şekilde sünnette gelen bir durumu inkar eden adam niye kafir olur? Allah ve Resulü'nü yalanladığından dolayı vahiy yalanladığından dolayı kafir olur. Bu aynı zamanda Rasullere iman meselesinin içerisine dahildir. Allah ve Peygamberinin haber vermiş olduğu bir Nebi veya bir Rasulü dahi bir insan eğer e, inkar ederse bu insan kafir olur. Şimdi kitapları açtığınız zaman Rasullere imanla ilgili belki bazen Rasul görüyorsunuz, belki bazen Nebi görüyorsunuz. Yani Nebi nedir, Rasul nedir? Mesela diyelim işte <gülüyor> Bir peygamber için alim diyor ki bu nebidir, fakat rasul değildir. Bir peygamber için de diyor rasuldür hem de nebidir diyorlar. Şimdi alimler rasul nebiyi birbirinden ayırırken birinci görüş rasul nebi aynı manaya gelir. Rasul nebi arasında hiçbir şekilde fark yoktur. İkisi müteradif eş anlamlı kelimelerdir. Birbirinin yerine kullanılabilir. 2- Rasul kendisine vahy edildiği gibi bu vahiyi insanlara ulaştırmakla memur olandır, insanlara gönderilendir. Nebi ise kendisine haber verildiği haber verilir fakat bu haberi insanlara ulaştırmak zorunda değildir yani kendisine insanlara uyarıcılık e, emri verilmemiştir İkisinin arasındaki fark budur diyorlar zaten Nebi'nin kelimesi kökü nebe'den geliyor nebe de e, şeydir haber manasındadır amme yetsa elu nehanin nebe ile onlar neden soruyorlar onlar büyük bir haberden soruyorlar nebe haber manasındadır e, bazı alimlere göre de Resul kendisine yeni bir şeriat verilendir. Yani kendinden öncekilerin hükmüyle hükmeden değil de kendinden öncekilere hükmüyle hükmeden değil de kendisine yeni bir şeriat verilendir. Nebi ise kendinden önce var olan peygamberin şeriatıyla hükmedip kendisine yeni bir şeriat verilmeyendir diyorlar. Resul ile nebi arasındaki fark kısaca böyle. Fakat ee, şunu da diyebiliriz yani bunun vakaa olarak bir şey yok, bir e, faydası da yok yani Nebi ile Rasul arasında bir fark var, bunun acaba bir yansıması var mıdır e, güncel yaşama veyahut da Allah'la olan ilişkilerimize böyle bir fark yok. Tüm Nebilerin ve Rasullerin dediğini de zatlarını da kendilerini de kabul etmekle zaten hepimiz neyiz? Zaten hepimiz mükellefiz. Ondan dolayı eğer birine bu Resuldür, Nebi değildir diyorsa bunu anlayacağız kitaplarda gördüğümüz zaman en azından. Yani ya şunu kastediyordur, hem vahiy edilen hem uyarıcılık görevi verilen, Nebi ise vahiy edilmiş fakat uyarıcılık görevi verilmeyen peygamberlerden bahsediyor demektir. Şimdi Allah Azze ve Celle neden insanlara peygamber göndermiştir? Yani şimdi Allah Azze ve Celle normalde diyelim kitaplarını indirip, da herkesin kalbine ayrı ayrı vahy edip de Allah azze ve celle insanları da bir yerde tutabilirdi. Fakat dikkat ederseniz Allah azze ve celle her kavme bir peygamber göndermiş. Allahu Teala diyor ve laqad baatna fi kulli ummetin Biz her kavimde bir peygamber gönderdik diyerekten. Bunun sebebi şudur. Çünkü insanlığın fıtratları ve tabiatları gereği sürekli kendilerini yöneten, kendilerine yön veren kendilerinin içinden olan birine ihtiyaçları vardır. Yani Allah azze ve celle bizi yarattığı için, fıtratı bize yerleştiren Allah olduğundan dolayı, buna olan ihtiyacımızı da biliyor Allah azze ve celle. Bundan dolayı da bize ne yapıyor? Bize peygamber gönderiyor. Zaten bakın, mesela diyelim tarihte genelde peygamberler olduğu sürece sapma olmamış. Yani Allah lanet etsin, Yahudiler dışında hemen hemen bütün peygamberine iman eden bir topluluk peygamber var olduğu süre içerisinde sapmamıştır. Yani peygamber vefat ettikten sonra sapmalar başlamıştır. İstisna Yahudilerdir sadece. Bunun sebebi nedir? İnsanların sürekli kendisini kendilerinden üstün gördükleri, kendisinin bazı üstün vasıflara sahip olduğuna inandıkları bir insanın yönetimine ihtiyaçları vardır. Çünkü Allah azze ve celle diyor ya ben kutsi ve hadiste bütün kullarımı halif olarak yarattım. اِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِ كُلَّهُمْ حُنَفًا Ben bütün kullarımı hanif olarak yarattım. Daha sonra şeytanlar kendilerine geldi ve onlara bana şirk koşmalarını, benim helal kıldıklarımı haram kılmalarını emretti diyor Allah Azze ve Celle. Yani insan tek başına kaldığı zaman fıtrattan ayrılması büyük bir olasılıktır. Sebebi de nedir? Şeytanın insana musallat oluşudur. Veya şeytanın Allah azze ve celle ezelde senin beni saptırdığın gibi ben de onları saptıracağım diye söz vermesinden dolayı insanın sapması muhtemeldir. Ha burada Allah'la direkt bağlantısı olan, Allah'la arasında hiçbir perde olmayan, direkt Allah'tan alan üstün vasıflara sahip olan İnsanların kendilerinden üstün gördüğü bir beşere ihtiyaç var. Yani insanlar saptıkları zaman insanlara hatırlatacak olan, insanlar karanlığa girdiği zaman insanların önünü aydınlatacak olan bir peygambere ihtiyaç var ve Allah Azze ve Celle rahmetinden dolayı insanlara sadece bir kitap indirerek Veyahut da diyelim Arap Suresinde biliyorsunuz Allah bizden bir söz aldı. Ve işledi. Aka da Rab Bukemim beni Adememin zohrihim zuriyetehim ve işhadehum ala anfusihem. bir <gülüyor> Rabbikum قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقول انما عشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المبتدون الله beni Adem'in sırtından Adem'den aldıktan sonra onlardan şöyle bir söz almıştı Ben sizin Rabbiniz değil miyim onlar da evet demişlerdi sen bizim Rabbimizsin biz buna şahitlik ediyoruz diye Ta ki kıyamet gününde biz gafillerdendik demeyesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. bizim babalarımız bizden önce şirk koştu, biz de onların zürriyetiydik. Yani biz de onların zürriyeti olaraktan şirk koştuk. Sen bizi e, helak olanların yaptıklarıyla bizi şey mi yapacaksın, e, yargılayacak mısın diye Allah Azze ve söylemeyesiniz diye Allah Azze ve Celle sizden söz almıştır. Normalde bu bir sözdür. Herkes Allah'a bu sözü vermiştir. Rab olarak Allah'ı tanıyacaktır herkes. Eles tu rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yaratanınız, rızık vereniniz, kainatın işlerini düzenleyen, yerin işlerinin yerin işlerini düzenleyen, sizi terbiye edip sizin hayatınıza yön verecek kanunlar yapan ben değil miyim dediği zaman, evet ya Rabbi biz buna şahitlik ettik dedik. Fakat Allah o kadar rahmetli ki, o kadar merhametli ki insanlar bu sözüyle kalmasınlar diye bu sözlerini insanlara hatırlatacak peygamberler göndermiştir. İşte bu peygamberler insanlara sözlerini hatırlatır Allah'ım. Bak siz Allah'a sadece O'na ibadet edeceğinize, sadece O'nu Rab kabul edeceğinize dair, ilah kabul edeceğinize dair söz vermiştiniz. Gelin bu sözünüzü tekrardan ne yapın? Hatırlayın diyerekten. Bu ortamda insanın Resul'e ihtiyacı vardır. Sürekli mesela hatta düşünün kendi fıtratınızı şöyle bir tabiatınızı bir ele alın. Yani mesela diyelim ki insan bu bir derse gider. İyi anlatan mesela bir koca vaaz veriyor, ahiretten bahsediyor. O hafta boyunca insanın amellerinde bir değişiklik söz konusu oluyor. Bir canlılık yakalıyor insan. Fakat daha sonra hafta bittikten sonra tekrardan yavaş yavaş insan bozulmaya başlıyor. Veya iman ettiğimiz zaman, tevhidi öğrendiğimiz zamanki e, imanımızla şu anki imanımız bir mi? Mümkün değil. Zaman geçtikçe insan yavaş yavaş yavaş yavaş. Böyle pasifleşmeye başlıyor. Bu durumda insana bir hatırlatıcı lazım. Yani ya bir alim ya bir kitap insanın bazen tekrardan insana format atıyor. Yani insan yenileniyor tekrardan. Peygamber de böyledir işte. Yani peygamberler bozulan sapıklığa giden pasifleşen insanlara tekrardan bir ivme kazandırırlar. Onları canlandırırlar. İkincisi insan maddedir. Yani insan maddedirden kastım maddeden yaratılmıştır değil. İnsanın tabiatı maddedir, insan duyu organlarıyla hareket ettiği için insanı bağlayan tek şey madde alemidir. Yani insan neyle yaşar? İşte beş tane duyu organıyla yaşar, beş duyu organı da hisse dayalıdır. Hisse dayalı olduğu için insan her zaman şunu ister, gördüğü, kokladığı, bildiği, dokunduğu bir şeyler ister. İnsan, e, peygamber gelir insanlara ne yapar? İmanın asır rüknü olan, gayb olan, maneviyat olan, gözden görülmeyen noktaya insanları teşvik eder. Çünkü insan dediğimiz gibi maddidir, maddi olan bir toplumun içerisinde yaşıyor ve maddi araçlarla e, bu ihtiyaçlarını gideriyor. Bundan dolayı insan sürekli maddi tarafa ağırlık verir. E bir peygamberin görevi nedir? Bir peygamber gelir insana unuttuğu veya gafil kalmış olduğu manevi alemi insana hatırlatır. Manevi alemden kastında nedir? Hem Allah'ın zatıyla alakalı olan, Meselelerdir. hem de bunun yanında insanın işte sülüküne, seyrine, ahlakına, toplumla olan ilişkilerine, düzenli sosyal bir toplum kurmaya yönelik insanları erdeme, ahlaka, peygamber insanları bunlara teşvik eder. Bu da insanların bu noktada peygambere ihtiyaçları olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle peygamber göndermiştir. Buradan da şu sonuca ulaşıyoruz. Yani belki biraz konuyla alakasız olsa da geç konuyla alakalıdır. Çünkü Peygamberimiz emrediyor, onun emrettiği her şey Resullere iman kısmına girer. Müslümanların dağınık olmaması, Müslümanların cemaat olması yani dağınık bir şekilde insanın fıtrat gereği bir şeyler yapamayacağını, insanın dağınık olduğu zaman e, bozulacağını, pasifleşeceğini biliyoruz. Bu insanın fıtratıdır. Bunun için Allah Azze ve Celle peygamber göndermiştir. Peygamber vefat ettiğinde de bu müessese son bulmamıştır. Peygamber bana benim sünnetime uyduğunuz gibi diyor Tirmizi'de. Benim raşid halifelerimin sünnetine de uyun. Hilafete işaret ediyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve makul olan ümmet hilafetin vacip olduğunda ittifak etmişlerdir. Yani mesela açın kitapları iki tane icma kesindir. Bir, Müslümanların kendilerine bir halife tayin etmeleri gerektiğine dair. İki, eğer bir işeye bir yöneticiye küfür yöneticide görülürse bunun izale edilmesi, bunun azledilmesi aynı zamanda icmadır. Bunun burada ne çıkarıyorsunuz? İki tane madde var. Bir İslam üzerine olan Müslümanları yöneten bir yöneticinin etrafında toplanmak. Ne için? Müslümanların hem din hem dünya işlerini yürüyebilmesi için. Hatta Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor: Sırtınıza vursa, hakkınızı alsa ona karşı kafa kaldırmayın. Allah'tan isteyin hakkınızı sabredin. Niye? Çünkü İslam ümmetinin düzenini koruyacağından dolayı, İslam ümmetinin kerametini, izzetini koruyacağından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir emrediyor. Ondan dolayı Müslüman tabiatı gereği şunu bilmesi lazım, tek başınayken sapma ihtimali çok yüksektir bir Müslümanın. Böyle olduğu için de bir Müslümanın sürekli Peygamberimizin ben size işte beş şey emrediyorum, bunlardan biri de cemaattir, itaattir, işitmedir diyerekten Müslümanın bunu gözünün önünde bulundurup sürekli ayrı ayrı herkesin kendi kafasına göre bir şeyler yaptığı bir ortam değil de Resulün insanları düzenlediği gibi Resulün nübüvvet menheci üzerine olan insanların etrafında toplanmaları lazım. tabi ki e, bu bahsetmiş olduğumuz e, fıtrata ve tabiata uygunluk gerçekleşmiş olsun. Aynı zamanda neden Allah insanlara peygamber gönderir veya niye peygamberler var deseniz model için. İnsanların önünde üsre-i hasene olsun diye, insanların kendilerine örnek alabilecekleri biri olsun diye Allah Azze ve Celle peygamber gönderir. Bakın mesela biz bugün konuşuyoruz, kendi aramızda diyelim Müslümanlarla, adam diyor ki ya yani niye sapma var? Yani diyor örnek yok örnek, yani bu dini bakıp da kendisine örnek alabileceğimiz bir tane üzerinde ittifak edilen adam söz konusu değil. Yani senin örnek dediğine bir başkası zındık diyor. Onun örnek dediğine sen Müslüman değil diyorsun. Senin başkasının örnek dediğine işte efendim sen fasık diyorsun. Burada ne oluyor? Müslümanlar örnek alacakları insan olmadığı için model yok önlerinde. Dini nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. İşte Allah Azze ve Celle beşerin kendinden olan, yani beşer gibi olan, onlar gibi yiyen, onlar gibi içen birinin Allah Azze ve Celle'nin emirlerini pratiğe döküşünü görmeleri için. Şimdi düşün önümüzde bir tane Kur'an olsaydı, sadece bir örnek olarak söyleyeyim. Önümüzde Kur'an var Allah azze ve celle mesela diyelim bize diyor ki işte ahlaklanın misal güzel ahlakla ahlaklanın. Öbür tarafta da diyor ki cihad edin. Şimdi bir adamın biri gelir der ki ben bana göre buradaki şimdi de var da bu yani bana göre buradaki ahlak şudur. Tüm insanlarla iyi geçinmek, herkese fikir hürriyeti vermek, herkese işte yaşam koşullarında özgürlük vermek. İsteyen mürted olsun, isteyen Hristiyan olsun, isteyen Yahudi olsun fark etmez. Ben bunu anlıyorum der. Cihada gelince de cihat nedir der, kendi kafasından bir grup oluşturur ve bu grupta zaten vakada yoktur. Yani işte ben der, bu grupta vakada yoktur, cihat miyatta nedir? Cihat miyatta yoktur. Veya der ki başka biri gelir, tamam der burada bir cihat var ama ben Kur'an'daki bu cihadı şöyle anlıyorum. Yani düşman size saldırdığı zaman kendinizi savunun. Misal. Veya işte Allah dilek insanlarla tartışırken güzel bir üslupla tartışın. Adam diyerek bunun manası nedir? Ben şunu anlıyorum. Herkesin fikrine saygı duymak. Allah üçün üçüdür diyen adamın fikrine de ben saygı duyarım. İşte efendim demokrasiyle din gelir diye de saygı duyarım. Şeriatı kabul edene de ben saygı duyarım diye. Bu kapalılığı bizim önümüzde açacak olan kimdir? Bizim kendi cinsimizden olan, bizim aklımız gibi kendinde akıl olan, gözümüz gibi kendinde göz olan peygamberdir. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bu noktadaki uygulaması ayetlerin bize açıklanmasıdır. En büyük tefsir Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir ayeti yaşamasıdır. İşte bundan dolayı insanların bir modele ihtiyacı vardır. Allah'ın emirlerini anlayabilmeleri için bir melek olsaydı bu biz meleği anlamazdık. Yani melek çünkü bizden değil. Melek günahı ne melek biz anladı ne biz meleği anlardık. Melek günah işlemez. Meleğe göre Allah'a karşı günah işlememek lazım. Niye? Çünkü Allah bu kadar nimet vermiş, niye Allah'a karşı biz günah işleyeceğiz? İşte efendim bu bir başka varlık olsaydı, görünmeyen bir ses olsaydı bizi yine anlamayacaktı bu. Fakat Peygamber olması, bizim gibi yemesi içmesi, onun da bir eşinin olması, çocuğunun olması, babalık duygusunu bilmesi, ölümün acısını bilmesi bu Peygamber bizim için model olabiliyor ve Allah Azze ve Celle zaten Kur'an Kerim'de özellikle Peygamberlerin beşeriyet vasfına dikkat çekiyor. Yani inneme ene beşarun misrukum ben aynı sizin gibi bir insanım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bizim için nedir? Peygamberlerin gönderilmesi yine bir rahmettir dinin anlaşılmasında kargaşa olmasın ve insanlara model olsun diye Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bize Peygamberler göndermiştir. Şimdi bu e, Peygamberlerin bazı sıfatları var. Yani bilmemiz gereken peygamberlikle ilgili bazı meseleler var. Özet olarak tabii tekrar söylüyorum. Muhalefetlere tartışmalara hiç girmeden özet olarak zikredeceğim. Ee, cumhur ulemaya göre yani böyle hemen hemen cumhur dediğim %99'luk bir cumhur bu. ittifakıyla bir peygamberin erkek, Resulün erkek olması lazım. Yani Resul denilen insanın erkek olması lazım. Niye? Çünkü işte Beni İsrail'deki ilk fitne kadınlarda başlamıştır. İşte peygamberimiz diyor işini Kisra da işte İran'da imparatorları öldüğü zaman işlerini kadına veriyorlar, yönetimi kadına bırakıyorlar. Peygamberimiz diyor bir ümmet eğer görevi yani işlerini yürütmek için bu görevi kadına verirse o ümmet iflah olmaz diyerekten. Onun için kadının e, e, nebi veya peygamber olamayacağını söylüyorlar. Rasul için geçerli bu. Yani Rasul noktasında icma var. Rasul e, şey olamaz. Ee, peygamber olamaz Niye olamaz Resul Peygamber mesela Şimdi İslam'da kadında asıl olan nedir Vakar nefî buyut ikunne Kadının evinde karar kılmasıdır Şu şekilde sabit durmasıdır Yani İslam'da kadın için asıl budur İslam'da kadın için asıl nedir İslam'da kadın için asıl erkekle arasında Sürekli bir perde Sürekli bir hijab olmasıdır Böyle bir Kadın kadın savaşabilir mi? Kadın savaşamaz. Çok nadirdir yani savaşan, böyle cengaverlik gösteren kadın. İşte kadın e, çoluğunu çocuğunu bırakıp sürekli çarşıda, pazarda, gece 12'de, birde insanlara din anlatabilir mi? Mümkün değil. Çünkü İslam'ın yasakladığı şeylerdir bunlar. Allah hem bir şeyi yasaklayacak, hem de bir taraftan buna müsaade edecek, bu mümkün değildir. Bundan dolayı Rasul noktasında insanları uyarmakla görevli olan, Resulü açıkladık zaten, bunun erkek olması gerektiğini söylüyorlar ki çok da doğru söylemişler yani bunun erkek olması lazım gerçekten. Hatta yani ilim ehli olanın, anlatanın, gezenin, koşanın gene alim olması lazım. İşte televizyona çıkan, işte orada burada görünen, gözüken, yüzüyle, sesiyle sürekli insanların içerisinde olan, bu kesinlikle bir kadın olamaz yani, bir kadın, Müslüman bir kadın veyahut da diyelim İslam'ı anlayan bir kadın bunu yapamaz. Kadın ne yapar? Kadının iki tane güzel görevi vardır. Bir, kendi evinde İslam devletinin taşlarını oluşturan nesli yetiştirmek. İki, eğer kendini güzel yetiştirmişse, kendi akranı olan kadınları yetiştirmek. Yani kendi akranı olan, kendi gibi olan, kendinin dilinden anladığı kadınlara yönelik faaliyet yapması. Yoksa kadın kendi haddini aşar da erkeklere de yönelirse, işte toplumda ifsat oradan başlar. Toplumun en radikal bilinen kadınına, televizyonda biri çıkar der, ben seninle evlenmek istiyorum. Kadının da kocası bir de üç dört tane de şeyi varsa eğer bu noktada, o ortalık allak bullak olur e o zaman yani. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bu noktayı iyi anlamak lazım. Yani kadına ait yerler var. Çocuklar özellikle ve kadınlar. Erkeğe ait yerler var. Çarşı, pazar, ortam. Bu da erkeğe aittir. Nebi noktasında ihtilaf var. Nebi kadın olur mu olmaz mı? İmam Kurtubi, İbni Hazm, daha hatırlamıyorum başkaları, kadının nebi olabileceğini söylüyorlar. Yani Hz. Meryem için hani Allah Azze ve diyor ki, ya الْمَلَائِكَةُ inna Allah اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَاكِ وَتَهْهَرَكِ وَاسْتَفَاكِ ala نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Hani melekler Meryem'e demişti, ey Meryem Allah seni seçti, temizledi ve seni diğer kadınlara üstün kıldı diyerekten meleklerin bu konuşmasının işte Meryem'in nebi olduğuna yorumluyorlar. Veya işte Allah diyor, biz Musa'nın annesine onu beşiğe koymasını, onu emzirmesini vahyettik diyor Allah Azze ve Celle o da işte Allah Azze ve Celle başka şeyin, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı için diyor ki: "Ve emraatuhu qa'imatan fe dahiket fe beshernaaha bi ishaaqe ve men waraa ishaaqe Böyle mi ayet? Böyle. Ya'kub Böyle olunca da yani karısı ayaktaydı diyor İbrahim Aleyhisselam'ın. Biz onu müjdeledik. Biz diyor. Yani İbrahim değil. Biz onu müjdeledik diyor. Kadının nebi olabileceğini söylüyorlar. Tabi bunu niye zikrettim? Yani ne olacak şimdi? Yani artık nebi mi gelecek ki? Kadın nebi olur mu olmaz mı anlatıyorsun diye aklınıza bir soru gelirse buna binaen söyleyeyim. Şimdi şöyle bir anlayış var. Şaz bir görüş var. Kadın nebi olabilir. Öyle mi? Kadın bunu almış, bunun üzerine kendine bir tane şey bina etmiş, yepyeni bir din oluşturmuş. Kadın nebi olabilirse kadın o zaman her yere gidebilir. Yani ne, nebi nedir? İşte efendim insanların içinde yaşlı bir nebinin manasını da bilmiyor. Yani nebiyle ile Resulü birbirine ayıranlar nebiye ne tür bir mana yüklemişler. Ondan sonra kadın için yepyeni bir din oluşturmuş. Kadın kendi kafasında, işte efendim kadın şunu yapar, kadın televizyona çıkar, kadın çıkar. E nedir ismi? Mitiklerde kadın konuşma yapar, bağırır, çağırır, ondan sonra el kol işaretleri yapar, erkeklerle oturur, davet yapar, tebliğ yapar. Bunlarda hiçbir sıkıntı yoktur diye bundan dolayı anlatıyorum. Yani kadının nebi olmayacağına dair neredeyse ümmette icma var, neredeyse. İhtilaf edenler birkaç kişidir, o da ihtilaf da çok da muteber bir ihtilaf değildir yani. İki, Peygamberin hür olması lazım. Yani bir köle peygamber olabilir mi? Bir köle peygamber olamaz. Niye bir köle peygamber olamaz? Yani bir kölenin peygamber olmaması, kölenin sınıf olarak aşağı olmasından dolayı değildir. Şimdi peygamber seçilmiş insandır. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri seçmesini ıstafa kelimesiyle kullanıyor. Yani safi bir şekilde çekip alma, Allah'ın seçmesi demektir bu. Mesela belki bilirsiniz. Hiraq ile Ebu Sufyan arasında Bukhari'de geçen bir konuşma var. Peygamberin nesebini soyuyor, soy, soyunu soruyor, yalan söyleyip söylemediğini soruyor. Hepsinde o da yok. Peygamberin soyu çok temiz, en seçkin soyu, yalan söylemez. Şöyle bir insan, yani bir peygamberin geldiği toplumda o toplumun kriterlerine göre şey olması lazım eleştirilecek bir noktasının bulunmaması lazım. Mesela peygamber fakir olur mu? Peygamber fakir olur. Niye? Çünkü Allah'ın yanında fakirlik bir eleştiri sebebi değildir. Fakat kölelik olunca, işte ne yapıyor adam? Ya bu adam köle. Mesela bir başkasının şeyinde kölelikten kurtulmak için, hani toplumda kendini ispat edebilmek için nübuvvet iddiasında bulunduğu denilebileceğinden dolayı e, alimler, bir peygamberin hür olması gerektiği sonucuna ulaşmışlar. Tabii bu sonuç kat'i bir sonuç değil. İnsan buna ne yapabilir? İnsan buna muhalefet edebilir. Bu şey değil. Bunun yanında peygamberlerin diğer sayılan bazı sıfatları var. İşte emanettir, tebliğidir. Bunlardan konu içerisinde geçiyor. Bir de peygamberlere ismet sıfatı var. Yani böyle biraz ihtilaf konusu olan insanların doğru bildiği bazı noktalarını yanlış bildiği ismet konusu var. Yani peygamberlerin korunmuş olması meselesi var. Şimdi peygamberler şirkten zaten korunmuştur. Yani bu noktada icma vardır. Kim bir peygamberin şirk işlediğini söylerse bu insan müşriktir. Neden dolayı müşriktir? Kendisi müşrik olur. Çünkü peygamber şirki insanlardan, şirkten sakınmayı emretmekle gönderilmiştir. Kendisinin şirk koşması veya şirk işlemesi ne değildir? Mümkün değildir. Mesela Yusuf parlamentoya girdi diyen adam müşriktir. Niye müşriktir? Yusuf'u şirkle ile ettiğinden dolayı müşriktir. Mesela diyelim işte efendim Necaşi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedi ama peygamberimiz onun cenaze namazını kıldı Diğer adam müşriktir. Peygamberin müşriye İslam'la şehadet ettiğini söylediğinden dolayı müşriktir. Yani konular bağlantısı buradan geliyor. Yoksa ismet sıfatıyla ilgili peygamberler şirkten kesinlikle masumdurlar. Şimdi adamın mantığı şu adam diyor ki tamam diyor kanun yapmak şirktir madde 1 şimdi kendini tekfir edecek adam. Adam diyor, tamam, kanun yapmak şirktir. Fakat diyor, Yusuf Aleyhisselam'ın işte kafir olan bir yöneticinin yanında bakanlık yapmasından dolayı bugün parlamentoya girilebilir. Ya Yusuf Aleyhisselam kanun yapmış demiyorsun ki. Yusuf Aleyhisselam bakanın yanında çalışmış diyorsun. Sadece nokta bir. İki, konu da böyle değil zaten. Hakimiyet dersinde uzun uzun anlattım. Konu böyle de değil. Ha, o zaman kanun yapmak şirk sen de Yusuf'un kısasını burada delil olarak kullandınsa, demek ki Yusuf aleyhisselam şirk ameli işlemiş. Yani sonuç buraya geliyor, bunu söyleyen insan da ne olur? Bunu söyleyen değil, alimler diyorlar ki, şimdi bir ayet var Hz. Yahya'nın evlenmediğine dair konular konuşulunca, Yahya ile ilgili ayetlerde bazıları demişler ki, Hz. Yahya'nın cinsel organı olmadığından dolayı Hz. Yahya evlenmedi e demişler. veya da işte kadınlardan uzak duruyordu, Allah onu böyle imtihan etti. Alimler diyorlar bu sözü söyleyen kafir olur. Niye kafir olur bu sözü söyleyen? Bir peygamberin bir organıyla dahi dalga geçmenin küfür olduğunu söylemişlerse, bir peygamberin dininin davetinin esasında bir peygambere iftira bulunmanın hükmünü varsız düşünün. Yani, ya kadeyiyat diyor bir peygamberin bir organını küçülterek zikretse, yani mesela elini anlatıyor peygamberimizin eli güzel olmayabilir. Yani bu normal bir şeydir, Allah'ın yaratmasına bağlıdır. Fakat diyelim küçültme maksadıyla, yani mide bulandırıcı, bu tür lafızlar kullanıyorsa mesela bir insan peygamberle ilgili bu kafir olur diyorlar. E düşünün işte Yusuf aleyhisselam şirk ameli işlemiştir veya işte parlamentoya girmiştir, kendi davetine muhalefet etmiştir diyen bir insan bu hayda hayda ne olur? Müşrik olur. Peygamberler büyük günahtan masum mudurlar? Peygamberlerin büyük günahtan masum olmasına çoğu ulema icma naklediyor. Tabi icma var mıdır yok mudur ben onu demiyorum. Sadece çoğu alimin, peygamberin büyük günahtan masum olacağına dair çoğu alim icma naklediyor. İbn-i Teymiye hilaf naklediyor. Bu meselede ihtilaf var diyor. Yani icma icma kabul etmiyor. Aynı zamanda peygamberden küçük günah olur mu olmaz mı meselesi var. Bazı alimlere göre peygamber küçük günah işleyebilir. Bazı alimlere göre peygamber küçük günah işleyemez. Yalnız bunun yanında yine güncel bir bağlantı kuracağım da millet biraz sıkılıyor bu meseleleri anlatınca. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize diyor ki: "Af Allahu Anki. Allah seni affesin ey Muhammed diyor. لِمَا اَزِنْتَ Niye onlara izin verdin diyor. Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki اَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَةِ Kendisine kör gelince yüzünü ekşitli ve yüzünü çevirdi diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a azarlıyor. Allah Azze ve Celle Peygamberimize diyor ki مَا كَانَ لِي en اَنْ يَكُونَ asra hatta حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ Hiçbir peygambele Kafirlerin kökünü kazımadan veya yeryüzünde tam hakimiyet kurmadan esir almak yakışmaz diyor. Bedir esirlerini öldürmediğinden dolayı Allah azaz ve celle azarlıyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affetsin diyor. Allah Hz. Adem'e diyor ki وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Adem Rabbine isyan etti ve e, saptı diyor Allah Azze ve Celle. Allah Hazreti şey için diyor ki e, Yunus için قَالَ e, سُبْحَانَكَ اِنِّي تُلْنُكُنْتُوا مِنَ zalimin. Allah'ım diyor ben zalimlerden oldum. Hazreti Musa için diyor ki adamı itti adam öldü. Yani şimdi bunlar şeriatlerde genelde büyük olan e, günahlar. Fakat biz ne diyoruz? Biz diyoruz peygamberler e büyük günah işlememiştir. Şimdi burada şunu söylüyoruz biz. Allah açık açık Peygamber'e diyor ki senin günahını affetsin. Senin günahını affetsin diyor. Allah e, Hz. Adem'e diyor ki isyan etti diyor Allah Azze ve Celle. İsyan yani isyan kelimesi. وَأَصَىٰ <gülüyor> أَدَمُ رَبَّهُ diyor. Adem Rabbine isyan etti. Şimdi burada fazla böyle zorlamaya gitmeden şunu söylemek lazım. Yani demek lazım ki e, peygamberler doğrudur şirkten kesin noktada beridirler yani bunu söyleyen insan gider zaten ama bu büyük günah noktasında veya işte adam diyor ya peygambere günah demez zele de diyor kızıyor mesela. Tamam zele demek edeptendir. Yani bu gerçekten İmam Ebu Hanife'nin fukhul ekberde bahsettiği nokta cidden edebin böyle ayyuka ulaştığı yerdir. Yani bir peygambere hata dememek ne güzel bir edep ama peygamber hata yapmıştır diyen bir adama da sen yanlış yaptın sen böyle yaptın demek bu da doğru değil. Çünkü Allah hatadan bahsediyor Kur'an'ı kerimde. Şimdi burada peygamberler büyük günah işler mi işlemez mi? Allah'u alem. Yani bunun bir güncel şeyi yok. E bana hiçbir faydası yok. Bir günah, ben biliyorum ki peygamberler üzerlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir, vefat etmişlerdir, din korunmuştur. Ben bunu biliyorum. Peygamberin işlediği büyük günah mıdır değil midir bu beni bağlamaz. Yalnız beni bağlayan bir nokta var burada. Yani benim hayatıma tesir etmesi gereken rasullere imanla alakalı Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği insanlar olmasına rağmen kainatın içerisinde seçili insanlar olmasına rağmen Allah Azze ve Celle kendi peygamberlerinin hatalarını zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kendi peygamberlerinin hatalarını zikrediyor. Hazreti Nuh diyor ki, ey Nuh diyor, inni aizu kantaku ne min al Ben seni cahillerden olmaktan sakındırım diyor. Nuh, işte Allahım bu da benim oğlum değil midir dediği zaman Allah Azze ve Celle azarlıyor. Saymış olduğumuz ayetler de peygamberimize işte Musa Aleyhisselam'a, Adam Aleyhisselam'a söylenen sözler bize şunu gösterir. Bu kadar yüksek mertebedeki insanlara dahi Allah eleştiriyor ise eğer demek ki dinde hiç kimse hatasızdır diye bir şey söz konusu değildir. Bu adamın hatası zikredilmez. Sen kimsin? Bu kim? denmez. Şimdi ben diyelim ki önüme Kur'an-ı Kerim'i aldım. Ayeti tefsir ediyorum. Ve asa adamu rabbahu faga Adem Rabbine isyan etti, saptı. Bunu başladım tefsir etmeye. Kimse dönüp bana demez ya sen ne yapıyorsun? Niye Hz. Adem'e isyan etti diyorsun? Sen kimsin? Hz. Adem kim? Sen kendini ne zannediyorsun? Kimse bunu bana demez. Ama diyelim önüme kitabı aldım dedim ki senin şeyhin yanlış yapıyor. Niye ya senin abin, senin üstazın yanlış yapıyor? Niye yanlış yapıyor? Çünkü bak bu bu bu noktalarda Kur'an'a muhalefet. Sen kimsin? Sen kimsin o kim? O bunu bilmiyor muydu? O senin bu söylediklerini okumamış mıydı? Gibi şeyler söylenmeye başlıyor. Burada Müslüman'a kim olursa olsun sevdiğimiz, yücelttiğimiz velev tevhid ehli alimlerimiz dahi olsa kimse Allah rasullerinden daha faziletli değildir. Ondan dolayı hata yapmamaları diye bir şey söz konusu kesinlikle olamaz. Biz herkese edebimizi takınırız. Ya bu da demek değildir. Herkes otursun istediğini eleştirsin. Bu da bu da demek değildir. Eleştirinin de İslam'da neyi vardır? Bir fıkı vardır. Yani edeple, edebi bozmadan insan birinin hatasını, Kur'an ve sünnete aykırı olan hatasını ortaya çıkarabilir. Eğer bu Rasul'e yapılmışsa başkasına hayda hayda hayda yapılabilir. İki, Rasullere iman meselesinde Kur'an-ı Kerim'den biz Rasulleri tanıyınca şöyle bir noktayı öğrenmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Aslında belki bu önceki hafta anlatılacak bir meseleydi ama. Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Bu da nedir? bir meseleyi anlattığı zaman hem iyi yönlerini anlatır, hem kötü yönlerini anlatır. Yani bir taraftan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı göklere sıktıramayan Allah, o kadar yücelten, o kadar işte öven bir Allah. Öbür taraftan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı yani tabir yerindeyse işte uyaran bir Allah. Bir taraftan Nuh aleyhisselam'ın çilesini Kur'an'da davetçilere konu eden, onu öven, ona sabırlı diyen bir Allah. Öbür taraftan ona ben seni cahillerden olmaktan sakındırıyorum diyen bir Allah. Ondan dolayı Müslümanın da buradan şöyle bir nükte çıkarması lazım kendine. Bir mesele anlatıldığı zaman hem iyi yönleriyle hem de kötü yönleriyle ne yapılması lazım? Anlatılması lazım. İster lehimiz olsun, ister aleyhimiz olsun bir mesele tüm yönleriyle açığa kavuşturulması lazım. Bu da Resulleri tanırken Kur'an-ı Kerim'de görmüş olduğumuz metotlardan bir tanesi. Bunun yanında konunun başında söylemiş olduğumuz gibi dedik Kur'an-ı Kerim'deki veya Resul'ün haber verdiği tüm Resullere iman etmek zorundayız. Şimdi bu imanda bir tanesini inkar eden kafir olur demiştik. Peki kaç tane Nebi vardır veya kaç tane Peygamber vardır iman etmemiz gereken? Kur'an-ı Kerim'de yani Peygamber olduğu çok açık zikredilen 25 tane insan var. Yani kuşlar işte bunlardan ul Azm olanlar var. Çokça zikredilenler var. Peygamberimiz İbrahim, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Bunlar çokça zikredilenler. Bir de bunun yanında 3 tane daha var. Bunların peygamber mi olduğu işte hıdırdır, işte şeydir, lokmandır bi de Zülkarneindir. Yani bunların tam ne olduğu belli değil. Yani bunlar peygamber midir değil midir? Bunlar belli değil. Belli olmadığı için de hiçbir şey söylemiyoruz. Yani biliyoruz Allah bize nakretmiş. Biz bunları seviyoruz. Allah nasıl kabul etmişse biz de o şekilde kabul ediyoruz. Yani Allah'ın katında bunlar nebiydiyse bizim yanımızda da bunlar nebi. Peygamberse bizim yanımızda da bunlar nedir? Peygamberse bunlar da bizim yanımızda da aynı zamanda peygamberdir. <gülüyor> Yalnız burada Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen peygamberlerin olduğunu da biz biliyoruz. Tek Kur'an-ı Kerim'de gelen peygamberler yok. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor biz sana kısas anlattığımız peygamberler ve anlatmadığımız peygamberler diyor Allah. Azze ve Celle. Demek ki bizim bilmediğimiz Allah'ın bize anlatmamış olduğu bazı peygamberler de söz konusudur. Yine peygamberlerle ilgili başka bir mesele mucize meselesi. Şimdi mucize mucize kelimesi İcazdan geliyor. İnsanı aciz bırakan, aklın anlamadığı harikulade olan meselelere biz mucize diyoruz. Mucize haktır. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere vermiş olduğu bir bağıştır bu. Allah Azze ve Celle peygamberlerine vermiştir. Peygamberleri istedikleri yani bazen böyle alışılmamışın dışında bazı şeyler gösterirler. Ne gibi mesela? Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, Salih Aleyhisselam'ın işte devesi, işte efendim e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın ayı yarması, Musa Aleyhisselatü Vesselamın e, şeyin denizin açılması peşinden denizin kapanması, peygamberimizin işte yemeğe dua ettiği zaman azıcık bir yemeğin bütün orduya yetecek hale gelmesi, elini suya soktuğu zaman bir suyun bütün bir orduya yetmesi, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi birer mucizedir. Ve bu mucize de genel olarak yani alimlerin çoğu zaten çoğu diyorum mucizeyi cumhur ve icma olarak mucizenin var olduğunu ve inkar edenin kafir olacağını eni sünnet olarak aynı zamanda kabul ediyoruz. Bir de bunun yanında asrın en büyük musibeti olan keramet meselesi var. Yani keramet meselesi nedir? Keramet de aynı şekilde Allah Celle'nin sevdiği kullarına yardımıdır. Yani kerametin tanımı budur. حَارِ قُلَدَى مَارِ قُلَدَى'yi işin içine soktuk mu adam diyor işte deprem olduğunda bizim Fatih Camisi'ni büyük zatlar tutuyorlardı. Ya olur mu ya Allah istese olmaz mı? Keramet Allah istemiş olmuş. İslam'da böyle bir mantık yok. Allah istese olur mu? Allah istese sen bu jail olurdun. Yani demek ki Allah her şeyi istemiyor. Yani eğer her şeyi Allah'ın istemesine bağlasak böyle bir şey olmaz. Yani Allah'ın istemesi bizim için geçerlidir. Fakat Allah bize de bir istek vermiştir. Kainatta göreceğimiz zahiri bazı sebepler kılmıştır. Keramet nedir? Biz ehli sünnet olarak kerameti ittifakla kabul ediyoruz. Yani kerametin Allah'ın sevdiği kullarına bir hediyesi olduğunu, bir bahşi olduğunu kabul ediyoruz. Yalnız bu kitaplardaki keramet harikuladedir dediğimiz zaman ortalık Allah bullak oluyor. Yani harikulade diye bir şey yok. Harikulade sadece peygamberlere verilir. Normal insanlara ise Allah azze ve celle diyelim ki en büyük keramet nedir? İnsanın cahiliye toplumunda Müslüman olmasıdır. Yani benim kerametim var kendime göre. Benim kerametim nedir? Ben bu cahiliye ve şirk toplumunda ben Müslümanım. Bu Allah'ın bana bundan daha büyük bahşettiği bir keramet olamaz. Bu gencin kerameti nedir? Kendi akranları akşama kadar kadınla kızla gezerken Allah Azze ve Celle'nin onu bu ortamdan çekip alması ve ona hidayeti ve takvayı nasip etmesi. Bundan daha büyük bir keramet olamaz mesela. Bunun yanında bir de diyelim günlük yaşamda Müslümanın istersen işte küfür sistemiyle olan ilişkilerinde, ister toplumla olan ilişkilerinde bir takım aklın bazen alamayacağı Allah'ın yardımları vardır. Bu da Allah'ın veri kullarına veyahut da Allah'ın sevdiği kullarına vermiş olduğu bir bahıştır. Bu çok normal bir şeydir. Yani bunu küçümsememek lazım. Ee, bu vardır. Yani vakada da gerçekleşmiştir Allah'ın müminlere yardım ettiği. Ama ne değildir? Ee, bu şöyle anlamamak lazım bunu. Şimdi keramet deyince insanlar şöyle bir şey anlıyor. Yani Diyelim sen bir çölde gidiyorsun işte efendim kimse yok etrafında hırsızlar sana saldırdı bir tane asa gelir pat pat pat hırsızların kafasına vurur sen orada kurtulursun işte bu bir keramettir. Veya işte tam bina yıkılacakmış altında bir yatır varmış yatır onu eliyle tutmuş bu bir keramettir. Bu keramet değildir bu Allah'ın vasıflarını Allah'tan başkasına vermedir. Yani Mekke eğer keramet buysa Mekke toplumu çok takvalı insanlardı. Putlara yani salih insanlara keramet nispet ediyorlardı. Onlar da demiyorlardı bunlar Allah'tır. Diyorlar da Allah Allah'tır, yaratan Allah'tır, bunların sahibi de Allah'tır. Müslim de hac babını açın, müşrikler haç yaparken diyorlar ki لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ إِلَّا شَر۪يكُنْ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكُ Ey Allah'ım diyorlar da senin hiçbir ortağın yoktur. Sadece bir tane vardır, sen onu da onun altında olanları da hepsini yine elinde bulunduran sensin. Bu kadar yani bizim topluma göre itikadı sağlam insanlar. Niye bu insanlar müşrik oldular? Bu insanlar Allah'a ait olan vasıfları bunlara verdiler ve bunun gereğince bazı fiiller yaptılar. Bundan dolayı da bu insanlar müşrik oldular. Yani kerametle Allah'ın vasıflarını işte adam diyor gaybı mesela diyor sen git adamın yanına ismini söyle, sana yedi şeceleni sayar, ondan sonra işte başına ne gelecek onları anlatıyor. Ya bu keramet değildir ki, bunun adı gaybdır, bunun adı şeytancılıktır, bunun adı cinciliktir, bunun adı kehanettir, bunun adı keramet olamaz hiçbir zaman. Ondan dolayı bu keramet meselesine şimdi iki grup var. Bir... Keramet keramettir deyip kerametin üstüne gidenler var. Yani kerameti artık şirk haline getirenler var. iki bu defa bunu önleyeceğim diye kerameti inkar edenler var. Yani bu defa sen vakayla çatışıyorsun. Yani Hz. Ömer'in mesela işte diyelim hadi daga daga demesini veya sahabenin başına gelen bazı olayları inkar etmen gerekiyor. Bu da kendi usulünle çatışıyor. Yani nakile inanıyorsun, sayh olduğu zaman. Al sana sayh bir nakil gelmiş. Bu defa bunları tevil etmeye başlıyorsun, böyle olmaz. Kerameti biz kabul ederiz. Fakat kerameti ölçüsü içerisinde kabul ederiz. Yani şunu ayırırız. Keramet Allah'ın mümin sevdiği kullarına bir hediyesidir. Bir ayrıcalığıdır. Fakat keramet asla Allah'ın vasıflarının Allah'tan alınıp Allah'tan başkasına verilmesi. Bunun adı keramet olamaz. Diyerekten olayı ne yapar insan? Olayı çözüme bağlar. Bunların yanında bu peygamberlerin hepsinin yanında Allah Azze ve Celle'nin peygamberliği kendisiyle tamamlandığı alemlere rahmet olarak gönderdiği, güzel bir ahlak üzerine yarattığı, bize kendisini kıyametten önce kılıçla gönderdiği ta ki Allah'a ibadet edilsin, Allah'ın dışında hiçbir şeye ibadet edilmesin diye kendisini kılıçla gönderdiği, demirle gönderdiği bir peygamber var. Bu da kimdir? Bizim kendisine iman ettiğimiz, Allah'ın da inşaAllah imanımızı kabul ettiği Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam hem Ahzab suresindeki ayetle hem Bukhari ve Müslim'de kendi nakliyle Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamberlerin sonuncusudur, ondan sonra bir daha peygamber gelmez. Peygamberler duvarının son taşıdır peygamberimiz kendini ona benzetiyor, çok güzel bir duvarın yerine konmamış son bir taşı vardır. Dönenler etrafında döndüğü zaman der ki ne kadar güzel, keşke şu açık da kapalı olsa diye, o da benim diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve bizim Peygamberimiz geldiği zaman kendisiyle beraber vahide kesilmiştir. Kendisiyle beraber peygamberlikle kesilmiştir. Yaşayan bütün insanların kendisine tabi olması lazım. La ilahe illallahı bütün gerekleriyle beraber kabul eden bir insan Muhammedun Resulullah kısmını kabul etmediği zaman bu insan yine nedir? Bu insan yine müşriktir. Veya peygamberin doğru olduğunu söylerse bir insan doğru olduğunu, peygamber olduğunu kabul ettiği halde peygambere uymazsa gene bu insan Müslüman olmaz. Bunun örneği kimdir? Yahudilerdir. Ya'rifûnehu kemâ ya'rifûne ibnâhum. Yani onlar peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor Allah Azze ve Celle. Veya Ebu Talip onun peygamber olduğunu adı gibi biliyordu. Onun her söylediğini doğruluyordu. Mekke'nin müşriklere onun sözleriyle delil getiriyordu. Fakat iman etmediğinden dolayı imandan kasıt nedir? Ben peygamberi kabul ettim demek iman değildir. Yani şu anki toplumdaki anlayış da odur ya. Peygamber dince salavat getirmek Muhammed'in dinine tabi olmaktır. Haşa ve kella. İman demek nedir peygambere? İman ona tabi olmaktır. Eğer peygamberi övmek, onu yüceltmek, onun ismi anıldığında ağlamak, eğer peygambere iman etmekse Ebu Talib'den daha güzel bir Müslüman yoktur yani. Ebu Talib Müslümanların ilkidir. Peygambere iman tabi olmadır. Onun geti, onu, onu hayattan iptal etmemedir, onu alıp hayatın şeyini oturtmadır, onu kendine örnek almadır. Peygamber'e iman budur. Yoksa ağzıda ben Peygamber'e iman ettim demekle insan Peygamber'e iman etmemiş oluyor. Şimdi dedi ki güncel bir iki mesele var yine bu konu hakkında. Bir yalancı Peygamber meselesi. Bu tarihte vardı. Hadise bu Bekir, ne yaptılarsa zamanı değil diyenlere de hadisi delil getirenlere de beni de menetseniz, ailemi de menetseniz, kılıcı da alsanız. Toprak alıp bunlara toprak atacağım dedi. Ee, şeylere karşı savaş başlattı. Zekatı vermeyenlere ve yalancı peygamberlere karşı bir savaş başlattı. Şimdi peygamberimiz diyor ki kıyamet kopmadan bunun gibi 30 tane yalancı peygamber gelecek. Hepsi peygamber olduğunu iddia edecek. Fakat hiçbiri peygamber değildir diyor. Bugün de var maalesef peygamber olduğunu iddia eden, açıktan ben peygamberim diyen insanlar söz konusu. Fakat bu insanlar ne değildir? Ee, Ebu Bekirler olmadığı için. Riddet var. Yani riddet dalgaları yine esiyor fakat Ebu Bekirler olmadığından dolayı bu riddetin önüne geçebilen yok. Yoksa bir Ebu Bekir daha çıksa Allah'ın izniyle bir 10 asır daha kimse ben peygamberim diyemez yani korkusundan. Ama işte olmadığından dolayı İslam'ın izzeti olmadığından dolayı bir tane Amerika'da bir tane Türkiye'de bunların hepsi ne diyorlar biz peygamberiz diyorlar. Şimdi bunlar açıktan biz peygamberiz diyenler. Şimdi bir de bunun yanında dedik ya son peygamber gelmiştir vefat etmiştir. Bir de vahiy de bununla beraber kesilmiştir. Bir de bunun yanında ben peygamber değilim diyor adam. Ben neyim? Ben Allah'ın veli kullarından bir veli kulum. Fakat bana da ne gelir? Bana da ilham gelir diyor. Şimdi bahsetmiş olduğu ilhamı önümüze alıyoruz. Hani diyor ki benimki kesinlikle vahiy değil. O da diyor yani vahiy peygamberden sonra kesinlikle kesilmiştir diyor adam. Yani vahiy olamaz, bizimki diyor ilhamdır, bizimki kalbe gelen bir sestir falan filan bir şeyler söylüyor. Tamam diyorsun, getir senin bu ilhamını masaya yatıralım. Şimdi kitabın başına açıyorsun, adam diyor ki bu kitabın önünden arkasından batıl gelmez. Ya bu vahyin özelliği Allah bunu Kur'an-ı Kerim için söylüyor. لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مُنْ بَيْنِيَ دَيْهِ وَلَا مِنْ Ne önünden ne arkasından bu kitabın batılı gelmez diyor Allah Azze ve Celle. Sen de aynı özelliği kendi kitabın için yazmışsın işte. Mevlahum mesela Mesnevi'nin başında böyle söylüyor. Bu kitabın önünden arkasından batır gelmeyeceğine dair. Veya kitabı açıyorsun, geçen hafta da söyledik yazdırıldı, yazdırılmadı, burada dur denildi, şuraya ertelendi. Yok işte bu mektubu buraya koyma götür şuraya koy denildi. Ya surelerin bile yerleştirilmesinde ihtilaf var. Yani sureleri işte Allah mı yerleştirmiş, sahabe kendi mi yerleştirmiş, bunda bile ihtilaf var. Senin kitabının surelerini bile Allah'ın yerleştirdiğinde ihtilaf yok. Yani o kadar açık ve net bir şekilde anlatıyorsun meseleyi. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı diyoruz, bir insan velev ki açıktan ve net bir şekilde kendisinin peygamber olduğunu iddia etmese de, kendisine ilham geldiğini söylese de biz ne yaparız? Yani biz bakarız eğer bu ilhamdan kastı nedir? İlhamı da kabul etmeyiz ama ilhamı bu şekilde zikrediyorsa bunun adı ilham olmaz, bunun adı vahiy olur. Bu da kişiyi küfre götürür. İkinci nokta ilham var mıdır? Peki derseniz alimler ilhamın var olduğunu kabul ediyorlar. Yani ilham nedir? İlham şöyle kabul edilirse ilham kabul edilir. Yani Allah'ın kişiye yardım edip kalbine bazı şeyleri doğurması. Eğer bunu ilham olarak kabul edersek bu şekilde tanımlarsak ilham kabul edilebilir. Allah bazen iki bir iş yapacaksınız, içinize bir şey doğar şunu yapma bunu yap diye bu ilham kabul edilir. Yalnız şurada bir ittifak var. Yani ilham kabul edilir mi edilmez mi burada da ihtilaf var. Yani kimisine göre işte Peygamberimiz diyor benim önceden ilham edilenler vardı, kendisine söylenenler vardı, benim ümmetimde olsaydı Ömer olurdu diyerekten böyle bir şey olamaz diyorlar. Var diyenler de şu noktada ittifak etmişler, ilham Asla ve asla bilginin kaynağı olamaz. Yani ilhamın bilginin kaynağı olması mümkün değildir. Bırak ehl sünneti, yani hadis menheciyle hareket edenleri, gidin mesela Pezzevin ehl sünnet itikadına bakın. Bilginin kaynakları bölümünde ilhamın asla bilginin kaynağı olamayacağını söylüyor. İlhamın ve rüyanın kimseyi bağlamayacağını söylüyor. Açın taftazaninin işte şerh e, akaidini aynı şekilde mesela kelam mezhebi üzerine gidenler dahi şeyi söylüyorlar. Eee... <gülüyor> İlhamın bilgi kaynağı olmayacağını söylüyorlar. Yani Allah senin içine bir şey doğurabilir ama bu sadece seni bağlar. E benimki de bu cinslendir ama benimkinde asla batıl olmaz. Bu da nedir? Bu yalandır. İki, <gülüyor> diyelim ilhamı kabul ettik biz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane ilham şekli var. Birincisi Allah'tan olan var. İkincisi şeytandan olan var. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلٰى بَعْدٍ ز Aynı şekilde diyor Allah. Biz her peygambere insi ve cinni şeytanlar kıldık. Onlar birbirlerine süslü sözü vahyederler diyor Allah Azze ve Celle. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلٰى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Şeytanlar kendi dostlarına sizinle tartışsınlar diye ne yaparlar? Vahyederler diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu vahyiden kasıt nedir? Mesela şimdi diyelim bir tane... Particiyle konuşuyorsun, öyle bir şüphe getiriyor ki şekline, cismine bakıyorsun bu şüphe bundan çıkmaz. Mümkün değil bundan çıkmaz. Düşünüyorsun nedir? Şeytan buna vahye ediyor. Yani çünkü kapasitesi bu şüpheyi getirecek seviyede değil. O kadar kapasitesi olsa iman eder zaten. Yani o kadar insan aklı olsa kesinlikle müşrik olması düşünülemez. Adam ne yapıyor? Bir şüphe getiriyor. Bunun kapasitesini eş, işte artı eksi yapıyorsun eşittir mümkün değil. Ney? وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ ila اِلٰى li لِيُجَادِلِكُمْ Şeytanlar sizle tartışsınlar diye kendi dostlarına vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz müşriklerdensiniz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bir de şeytanın vahyi varmış. Bir Allah'ın vahyi var, bir de şeytanın vahyi var. Kalpten gelen ses bir Allah'tan olabilir, iki şeytandan olabilir. Biri eğer kalbine bir ses geldiğini iddia ediyorsa biz bunu ne yaparız? Biz bunu Kur'an ölçüsüne vururuz. Çünkü biz biliyoruz hem şeytandan var hem Allah'tan var. Eğer bu adamın söyledikleri e, Kur'an ve sünnete uyuyorsa o zaman deriz ki tamam olabilir yani sana bu söyletilmiş olabilir deriz ama biz sana tabi olmuyoruz yine biz Kur'an'a tabi oluyoruz. Yani senin söylediklerin Kur'an'a uyduğundan dolayı biz Kur'an'a tabi oluyoruz sana tabi olmuyoruz. E şimdi adamın kitabını açıyorsun adam diyor ki Hristiyanlar şehit hükmündedir. E benim işte cevizlerim kaybolurdu Abdülkadir Geylani'ye dua ederdim benim cevizlerimi getirirdi. Yok işte Şems-i Tebrizi benim hocam Allah kendi eşini şeklinde ona görünürdü falan. Şimdi... Bunun Kur'an'la bir bağlantısı var mı? Bunun Kur'an'la bir bağlantısı yok. O zaman bu iddiada bulunan insanların iddiası nedir? Bu insanların iddiası yalandır. Yine başka bir mesele vardır. Resullere imanla ilgili işlenilmesi gereken e, veliler peygamberlerden üstün olabilirler mi? Veliler peygamberlerden üstün olabilirler mi? Şeye göre olabilirler. Muhiddin Arabi'ye göre olabilirler. Muhiddin-i Arabi'ye iman etmiş olanlara göre de bu sözün tevhülü vardır. Yani artık bu söz nasıl tevhül edilecekse biz işte e, peygamberler biz şeye dalınca, vahdet denizine dalınca peygamberler sahilde kaldı. İşte biz semaya doğru çıkınca peygamberlerin omuzuna basıp Allah'ın katına doğru e, şey yapıyoruz. Onlar bir defa İsra'ya miraca çıktı biz her gün e, işte Allah'la zaten görüşüyoruz diyen bir adamın veya öte işte ben kadınla beraber olduğum zaman Allah'a daha çok yakın hissediyorum kendime. Haşa ve kella diyen bir kafirin sözü artık nasıl tevir edilebilirse yani bu da tevir ediliyorsa zaten daha kapı kalmaz. Yani isteyen dine istediğini sokar. Eğer bu sözler tevir edilebiliyorsa İslam dini bitmiş demektir. İsteyen zındık İslam'a istediği şeyi bu şekilde sokar. Ne bir peygamberden üstün veli peygamberden üstün müdür değil midir tartışması nereden geliyor? Hıdır'la Musa Aleyhisselam'ın kısasından geliyor. Şimdi biliyorsunuz Bukhari'de, Müslüm'de, Müslüm'de geçtiğini tam bilmiyorum da Bukhari'de kesin geçiyor hem de birçok yerde geçiyor. İmam Bukhari zikrediyor. Ee, bir gün Hz. Musa vaaz verirken adamın biri geliyor diyor yeryüzünde senden daha alim olan biri var mıdır? O da diyor ben yeryüzünde benden daha alim birini tanımıyorum. Allah Azze ve Celle de diyor ki git falan yerde bizim bir kulumuz vardır git onunla görüş. Şimdi burada bir kısa cereyan ediyor. Bu kıssanın içerisinde kısa aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de var, uzun uzun tafsilatlı bir şekilde, Allah Azze ve Celle Kehf suresinde anlatıyor kıssayı. Şimdi burada adamlar diyorlar ki, şimdi Hızır veli midir, nebi midir? Burada bir defa ihtilaf var, yani salih bir kul mudur yoksa Hıdır nebi midir? Şimdi adamlar diyorlar ki, Hıdır velidir, salih bir kuldur, Hz Musa'dan da üstündür. Niye üstündür? Bir, Musa ona gönderilmiştir. İki, onun yaptıklarını Musa anlamamıştır diye. Şimdi bir defa Hıdır'ın veli olduğunu kim söyledi? Yani veli diyebilmek için veyahut işte nebi diyebilmek için, şeye, e, salih bir kul diyebilmek için delil lazım. Allah azze ve celle diyor biz sana katımızdan bir e, ilim verdik diyor şeye. Khidira. Aynı şekilde Allah Azze ve Cze Hazreti Musa Khidira sorduğu zaman ne diyor? Veme faeltuhu an emri diyor. Yani ben bu yaptıklarımı kendimden dolayı yapmadım diyor. Bu ihtimalli olarak bu iki saydığım şey Khidir Aleyhisselam'ın nebi olduğunu gösterir. Ya kesin değildir ama. Sadece nebi olduğunu. Yalnız Hafız Hafızim Hacer diyor ki kesin diyor nebi demek lazım. Ta ki bu zındıkların şeyinden kurtulmak için diyor. Hani veli dedim mi? Veli Peygamberden üstün diyorlar diyor. Ondan dolayı nebi demek. E, lazımdır diyor. E zaten biz zındıklara göre dinimizi belirlemediğimizden dolayı böyle bir sıkıntımız yok. Yani e, artık veli midir nebi midir Allah bilir. Allah nasıl kabul etmişse biz de onu o şekilde e, kabul ediyoruz. Bunu söyleyen kafir olur. Hem İmam Kurtubi naklediyor hem de bunu Hafız İbni Hacer naklediyor. Bazı alimler buna icma naklediyor. Bir insanın peygamberden daha üstün olduğunu iddia eden bir insan kafir olur. Yani ister bunu direkt söylesin ister dolaylı olarak söylesin. Yani bu hiç fark etmez. Kendi işte velisinin şeyhinin peygamberden üstün olduğunu. Mesela işte bu şey sözü vardır ya. İşte peygamberler e, olayın zahirini işte alırlar. Bize Allah olayın batınını bildirir. Veya onlar bir gün Allah'la miraca çıktı peygamber. Biz ise her gün Allah'ın yanındayız. Hatta Allah yani Allah'ın yanındayız değil. O biz biz oyuz diyen insanlar mesela. Bu insanlar nedirler? Bu insanlar zaten bu icmalarla küfür içerisindediler Bu da genelde sofilerde var. İkinci nokta. Yani özellikle batınlılıkta, karamitalıkta ve bizim sofilikte e, açığa çıkan bir nokta var. Peygamberlerin getirdiği şeriat onları ve onların avamını bağlar. Peygamberlerin getirdiği şeriat onları ve onların avamını bağlar. Hatta daha ileri giderek Allah inşallah affetmiştir. affetmemişler işi çok kötü. İmam Gazali dahi diyor ki La ilahe illallah avamın tevhididir diyor. Bir de havasın tevhidi vardır diyor. Bir de havasul havasın tevhidi vardır diyor. ya la ilahe illallah avamın tevhidiyse tevhid kalmadı ki geriye. Zaten tevhidin özü la ilahe illallah. Eğer bu avamın tevhidiyse bu havasın tevhidi nedir e, acaba? E, tabi biz tövbe ettiğine inanıyoruz. O sofiken söylediği sözlerinden. Allah inşallah tüm İslam ümmetine nisbet edenlere hidayet ve tövbe nasip eder. Hem alimlerine hem avamına. Şimdi e, doğal olaraktan e, bunu söyleyen bir insan Hafız İbn Hacer yine Fethul de bunu söyleyenin kafir olduğunu, zındık olduğunu, tövbeye çağrılmadan öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Elim kitabında bu bu hadisi şerh ederken sonlara doğru bunu buna çağıranın, bunu söyleyenin kafir olduğunu, zındık olduğunu, tövbeye dahi çağrılmayacağını, e, ne yapıyor? Tövbeye dahi çağrılmayacağını söylüyor. Ondan dolayı aynısını icba olarak İslam'ı bozan unsurlar diye Muhammed İbn-i Abdül Vahhab imanda veya nevaqidul İslam'da İslam'ı bozan unsurlarda zikrediyor. Yani bir insana peygamberin şeriatından çıkmak olabilir demek insanı küfre götürür diye. Ki bunu sofiler biliyorsunuz söylüyorlar hatta Ebu Yezid-i Bestami'den bir şeyler de anlatıyorlar ya işte Ebu Yezid-i Bestami adama demiş gel yemek ye adam demiş ben şeyim ben oruçluyum adama demiş yemek ye ben sana orucun bilmem kaç kat sevabını vereceğim. Adam demiş işte ya ben oruçluyum. Adama işte arttırıyor bile. Sevabı arttırıyor. En son adam işte yok ben oruçluyum yemem deyince sen Allah'ın gözünden düştün diyor şeye. Ee, nedir ismi? Adama diyor. Yani hani onlar şimdi millet soruyor ya bu olur mu falan olur. Niye? Onlara olur. Sebep onlar şeriat onlara bağlamıyor. Onlar kendilerine göre işte direkt Allah'tan aldıklarından direkt kalplerine kalbi Rabbi, Rabbim bana kalbimden haber verdi dediklerinden dolayı e bu insanlar nedir? Bundan muaftırlar diyorlar. Bu da ne değildir? Bu da kesinlikle küfürdür, şirktir. Sofizmin içerisinde bu vardır. Hatta biraz irdelediğinizde, özellikle büyüklerinde bu bir itikat şeklidir artık. E son olarak da Peygamberler'e imanla ilgili, yani bizim Peygamberimize imanla ilgili olarak zikretmemiz gereken bir şey var. Bid'at ve sünnet meselesi. Yani bunun artık Peygamberler'e iman bölümünde mutlaka işlenmesi gereken bir mesele bu. Peygambere iman nedir? Peygambere iman demek dediğimiz gibi ona tabi olmak demektir. Yoksa ben peygambere seviyorum demekle insan peygambere ne yapmaz? İnsan peygambere iman etmiş olmaz. Aynı zamanda peygambere tabi olmak kişinin Allah'ı sevdiğinin pratik göstergesidir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ deki eğer Allah'a seviyorsanız bana tabi olun Allah Azze ve Celle de sizi sevsin diyerekten. Ben şu anlayışta olaraktan. Eliau mekmetülakum dinakum. Allah bu dini bugün size dininizi tamamladım dediğini. Şu anlayışlı olaraktan. Ben ahde sefir emrına hazamaleyseminhu fahu Kim bizim dinimizde olmayan bir şey çıkarırsa o nedir? Ol dinden olmayanı çıkarırsa Allah kadından merduttur. Men amile amelen neyse aleyhi emrune fahu aradun. Kim bir amel yaparsa ve bu amel bizim yapmadığımız şekli üzereyse bu amel merduttur. Resullere iman içerisinde en önemli nokta nedir? Rasullere iman içerisinde en önemli nokta budur. Onlara tabi olurken. Bidat, bidatın hasenesini seviyesini hiçbir şeyini kabul etmeden çünkü peygambere iman onu tasdik etmektir. Öyle değil mi söylediklerini? Hatta e, peygamberimiz diyor ya ben insanlar kelime-i söyleyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Müslüm'deki bir rivayette ne diyor ki? Hatta yu'minu bi ve mâ bihi. Ta ki diyor, bana ve benim getirdiklerime iman edinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum diye biz onun getirdiklerine iman etmişsekse o bize şöyle bir şey getirilmiş فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ <دلالة> Muhakkak ki bütün bid'atler bütün bid'atler كُلَّ بِدْعَةٍ Yani hasenesi, seyyasi diye bir şey yok. Bütün bid'atler sapıklıktır. ve ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ Ve bütün sapıklıklar da ateştedir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanın bunu bilmesi lazım. yani Peygamberi kendine davette metot alacağı gibi yani ben davet yapacaksam bir davetçiysem onun başladığı yerden başlamam lazım. Onun anlattıklarını anlatmam lazım. Onun gibi net olmam lazım. Davetimde kapalılığın olmaması lazım. O neye anlatmışsa neyi tahsil etmişse onu anlatmam lazım. Davette Resul'e itibar. Mesela bir örnek vereyim buna. Şimdi diyelim bir konu anlatacağız. Alemin biri bize diyor ki bu konuyu üstü kapalı anlat. Niye hocam üstü kapalı anlatayım? Toplum diyor anlamadığı zaman sana tepki gösterebilir mesela. Bu kimin sözüdür? Bu bir alimin sözüdür. Şimdi bir de benim yanında Resulün fiili var aleyhissalatu vesselam. Gelir gelmez zaten bütün toplumun üzerinde icma ettiği değerlere saldırıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Babalarınız sapık diyor sizin. Adamların dini baba dini zaten. Babalarınız sapık diyor. Babalarınız ateşte diyor. Babalarınız ahmaktı sizin diyor. Babalarınız kafirdir sizin diyor. Siz de ahmaksınız diyor. Hatta ee, İbrâhîm kesir ee, Enbiya suresinde naklediyor ya. Sen işte müşrikler Allah diyor seni her gördüklerinde kaş göz işareti yaparlar. İbrâhîm kesir diyor ki yani burada şöyle derlerse işte bu Muhammed değil mi babalarımızı tekfir eden, putlarımızın işe yaramadığını söyleyen, bizim ahmak olduğumuzu söyleyen. işte Muhammed değil mi bu gelen diye böyle bir peygamber var. Yani davet yapılırken davet din tebliğ noktasını söylüyorum ha. Sadece tebliğ. Apaçıktır Kitabun mubin. Apaçık olan bir kitap. İçerisinde hiçbir kapalılık olmayan bir kitap. Bu kitabı Resulün insanlara ulaştırdığı gibi velev tepkilere, işkencelere, eziyetlere de yol açsa bunu insanlara olduğu gibi ulaştırmak, Resul'e iman etmek budur işte. Yani Resul'e davet alanında tabi olmak. Aynı zamanda ibadet alanında Allah bu peygamberi boşuna göndermedi ya yani bu peygamberi gönderdi bana örnek olsun diye. Sizin için muhakkak ki peygamberde güzel örnek vardır diyor. Nasıl namaz kılmış? Sallu kema raeytumuni yusalli. de diyor, bakın ben nasıl namaz kılıyorsam böyle namaz kılın. Ben onun namaz kıldığı gibi namaz kılmakla memurum. Ben işte onun bunun bana adet olarak getirdiği veyahut da diyelim onun bunun söylediği söz işte falan dikkat çeker tepki ben bununla memur değilim yani. Ben Resul'ün namaz kıldığı şekilde namaz kılmakla memurum. Ben onun haç yaptığı gibi haç yapmakla, onun başladığı yerden başlamakla, onun bitirdiği yerden bitirmekle ben bunlarla memurum. Yani aynı zamanda ibadi meselelerde dinde olmayan törenler meselesi. Kan i̇şte kandillerdir işte efendim ne bileyim selamlaşma usulleridir, tesbihatlardır, zikirlerdir dinde olmayanlara karşı benim ciddi manada uyarı halinde olmam lazım. Yani bu Resul'ün dini bir defa tahrif girdi mi işin içerisine Allah bullak oluyor e şey olay. Her sünnetin ölümü yerine yeni bir bidatı getirir, her bidatın gelmesi İslam dininde bir sapmanın sebebidir. İsterse bu şeye götürür, küfre götürür, ister küfre götürmez. Bak mesela adam diyor ki şimdi normalde <gülüyor> ezan okunduğu zaman bittiği zaman ne dememiz lazım? Allahümme Rabbi Aziz da'veti ta'ammeti ve salatil Okuyorsun, okuyorsun öyle değil mi? Ati Muhammedenil vesirete diyorsun, dua ediyorsun peygamberimize. Sonuç, peygamberin şefaati sana hak oluyor. Sana cennetin 8 kapısı birden açılıyor. Sonuç bu. Şimdi bu sünnet öldü, öyle mi? Şimdi bu ezan bitti, bir şey demek lazım. Ne oluyor? Aziz Allah. Ezan bitti aziz Allah diyeceğiz bu defa. Şimdi aziz Allah denir de peygamber zikredilmez mi? Yani ayıp değil mi? Allah onun şanını yüceltmemiş mi? Her yerde onu zikretmek lazım. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Adam şirke düştü işte. Niye? Şefaat Allah'tan başkasından istemez. En fazla dersin ki Allah'ın peygam peygamberin şefaatinden beni mahrum bırakma. Peygamberi bana şefaatçi kıl ya Rabbi diyebilirsin. Ama şefaat ya Resulallah diyemezsin. Çünkü müşriklere şirki de buydu zaten. Kendi aralarında başka varlıkları şefaatçi yapmalarıydı. Bak, bir sünnet öldü, bir bidat geldi. Bir bidat geldi, koskoca bir topluluğu ne yaptı? Koskoca bir topluluğu şirk işletmek zorunda kaldı. Ondan dolayı Müslümanların bu noktada hassas olmasalarım. Ya ne olacak ki falan. Bunlar da uğraşılacak mesele mi? Mesela diyor adam. Böyle değil. Çünkü şimdi bak. Allah azze ve celle diyor ki: "Ben size bugün dininizi tamamladım." Hatta Bukhari'de bir e, mesela var. Yahudiler Hazreti Ömer'e diyorlar ki bu ayet bize inseydi biz bugünü bayram ilan ederdik. Yani dini size tamamladım ne demektir? Artık bitmiştir. Din tamamlanmıştır. Dininiz en kemale ulaşmış dindir. Bize inseydi diyorlar bu ayet. Biz ne yapardık? Biz bugünü bayram ederdik Ömer de diyor vallahi bugün Müslümanların iki bayramı olan günde indi zaten. Arefe'de cuma gününde indi diyor. Yani biz de bunu bayram biliyoruz zaten. Yani diyor. Şimdi şu bardak ağzına kadar dolu olduğu zaman ben buna su doldur su doldurmuşum ya. Bu bardak doldu. Ben sana diyorum ki bak bardak dolmuştur. Sen de daha da bu bardağın üzerine su dolduruyorsansan hala iki tane şık var burada. Ya sen beni kale almıyorsun. Yani ya bu söylese de boş ver söylesin de doldurma ben dolduracağım diyorsun. Veyahut da sen bana inanmıyorsun. Sen beni doğrulamıyorsun. Yani daha da bu bardağın eksik olduğuna inanıyorsun. Şimdi Allah bu din tamamlanmıştır dediği zaman sen de buna muhalefet ettiğin zaman, yeni bir şeyler çıkardığın zaman ya Allah'a kale almıyorsun sen. Veyahut ne yapıyorsun? veyahuta da geride, hala bu dinin eksik olduğunu düşünüyorsun. Ondan dolayı küçük bir bidat ne olacak demeyin. Küçük bir bidat bir ümmeti şirke götürebiliyor yani. Ve bidatler Allah'ın yardımının gelmesine engeldir. Daha önce de anlatmıştık. Nur suresinde olduğu gibi Allah'ın yardımının bir ümmete gelebilmesi için amellerin salih amel olması lazım. Salih amel neydi? Selefin yorumunda salih amel sünnete muvafakat eden ameldi. İşte bunları söyleyerek de ne diyoruz? Peygamberlere iman noktasında buralara da ne yapılması lazım? Dikkat edilmesi lazım. Bir de bunların hepsinin yanında e, şu mesele var. Böyle bir şey olarak söylüyorum, e, bir tavsiye olarak hem kendime hem size. Peygamber kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de bol bol okuyalım. Bol bol okumamızın sebebi de şudur. Mekke döneminde inen ayetlerin çoğunluğu peygamberlerin kıssalarından bahseder. Mekke surelerinde, Mekki ayetlerin çoğunda Peygamberlerin hayatlarından bahseder. Niye? Müslümanlar görmüş oldukları zorluk ve eziyetlere bir örnek görsünler. Ve sabredildiği zaman Allah azze ve celle'nin onları yeryüzünün efendileri kılacağını bilsinler diye Allah azze ve celle en zorlu dönemlerde habire peygamber kıssasını indiriyor. Yani Nuh aleyhisselamın başına gelenler, dalga geçirmeler, 950 seneler, icabet etmeyenler, kulağını kapatanlar Ama en sonunda Allah ne diyor? İşte akibet müttakilerindir diyor. Ha, demek ki bu kadar zorluğun sonunda sabır olursa Allah bizi yeryüzün imamları kılacak. Şimdi tabii bizim şöyle bir sıkıntımız da var. Bizim başımıza hiç musibet gelmediği için böyle bir şeye de pek ihtiyaç e, duymuyoruz. Bu imanımızdaki eksiklikten kaynaklanıyor. Yoksa ben iman ettik, et, ettim dedikten sonra bırakılıveren bir insan... Kendi imanını sorgulamaya başlasın. Yani eğer Allah hiçbir musibete, imtihana duchar etmiyorsa kendi imanını sorgulamaya başlasın yani. Musibetleri göğüsleyecek bir neslin peygamberleri iyi tanıması lazım. Hangi noktalarda nasıl sabretmişler? Sabır ayrıdır, korkaklık ayrıdır. Bu peygamber kıssasından öğrenilir. Sabır ayrıdır, taviz vermek ayrıdır. Bu peygamber kıssalarından öğrenilir. Sabır ayrıdır, işte durmak ayrıdır, mustazaf olmak ayrı bir şeydir. İnsanın kafirlerin küfrüne iştirak etmesi çok farklı bir şeydir. Kafirlerle yer olmadığından dolayı beraber yaşamak ayrıdır. Kafirlerin ayinlerine, bayramlarına iştirak etmek Ayrı bir şeydir. Bunu pratik olarak öğrenmek isteyen, imanını sağlamlaştırmak isteyen bir insanın peygamber kısalarına başvurması lazım. Allah çünkü peygamber kısalarını anlatırken bir yerde ne diyor? İşte bu kısada akıl sahipleri için ibret vardır diyor. İbret nedir? İnsanın aldığı öğüttür. Başka bir yerde Allah azze ve celle peygamberle diyor ki biz sana bu peygamberleri vahyederiz ta ki senin kalbini sabitleştirelim diye. Peygamber kısaları müminin kalbini sabitleştirir, ayağını yolda sabitleştirir, ayağının sapmamasına sebep olur. Bundan dolayı ne yapalım? Bundan dolayı özellikle mustazaflık döneminde, darül küfürde, Müslümanların kafirlerle hiç şey yaşadığı yerde peygamber kısalarını kendimize azık edinelim. Onların mücadelesi gibi mücadele edelim ve yine son bir tavsiye olaraktan hem kendime hem size bütün peygamberlere biz iman ederiz, hepsini severiz. Tabii Allah'ın bazı peygamberleri bazısına üstün kıldığını da biliriz, onu da anlatmadım. Geçti gitti herhalde, peygamberler birbirine üstün müdür, yoksa hepsi eşit midir ee, diyerekten çok da zaten önemli bir e, mesele değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir peygamber var, gerçekten o peygamberin yeri ayrı. Yani bu da kimdir Hazreti İbrahimdir. Yani Allah Azze ve Celle Peygamber'e dahi diyor ki fette bir amillet e İbrahim'e Hanife ve o makanemin müşrikin. Hanife olan İbrahim'in dinine uy. ey Muhammed diyor. Allah Peygamber'e diyor ki bu ümmete inne İbrahim'e kane ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmet diyor. فَاتَّقَزَ Allahu İbrahim'e خَل۪يلًا Allah İbrahim'i kendine خَل۪يل edildi diyor. Sadece peygamberimize diyor sizin için peygamberde güzel örnek vardır. Bir de Hz. İbrahim için diyor. Muhakkak ki sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnek vardır diye. Niye? İbrahim'in davetteki tavizsizliği var. İbrahim Aleyhisselatü ve Aleyhisselam'ın kafirlere kafa tutuşu var, bütün bir ümmeti tek başına karşısında alması var, cesareti var, imanın pratiği var, bol bol İbrahim Aleyhisselam'ı kısalarını okuyun. Yani Allah Azze ve Celle Peygamber'e dahi ona tabi ol diyorsa ve Kur'an'ı Kerim'de bir de Allah bize işaret de ediyor aynı zamanda Mən yer kabu ammilleti İbrahim'e illa Mən sefiyanevsev diyor. İbrahim'in metodundan, menecinden, dininden, yolundan ahmaktan başkası yüz çevirmez diyor. Allah Azze ve Celle başka bir ayette illa ola nasib İbrahim e elal ladinet ve nabi İbrahim'e uymaya en layık olanlar bu peygamber ve peygamberle beraber olanlardır. Bizi kastediyor, bu ümmeti kastediyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasındaki inceliklere özellikle dikkat etmeye çalışan çok farklı şeyler anlayacağımızı göreceğiz inşallah. Allah bizleri cümlemizi peygamberlere hakkıyla iman eden, onlara sözde değil özde iman eden ve onların metoduyla yaşayan insanlardan ve kıyamette de onlarla beraber edeceği insanlardan eylesin.